Rabbim hu Canım Allah'ım hu Sanatına hayran olurum hu Bu can sana kurban hu Allah'ım şu muhteşem Şu muhteşem sanatında Allahım, eğer şu muhteşem sanatına bir küçücük hatalarımdan dolayı leke getirmişsen beni affet Allahım, affet Rabbim, affet. Hu, birsin Allahım, birsin, varsın Allahım, varsın. Bu can sana kurban. ...bu kalp sana hayran Allah'ım... ...Allah'ım... ...Allah'ım... ...Huuu... Kainat Sarayı'nda... ...muhteşem ilahi senaryolar yazılmıştır... ...milyarlarca... ...biz... Bu kainat sarayında yazılmış olan milyarlarca ilahi senaryodan sadece bir tanesini aldık ve şimdi size onu sunmak, gösterime sunmak istiyoruz. Evet bu muhteşem senaryo filancanın veya peşmekancanın yazdığı bir senaryo değildir. Bu Yüce Kudret tarafından yazılmış ilahi bir senaryodur. Ve işte muhteşem film Kaçış! Kaçış! Çare mi? Çaresizlik mi? Kaçış! Çare mi? Çaresizlik mi? Fakat bu filmi size gösterime sunuyoruz ama bir eksiğimiz var, onu tamamlayacağız. O eksi tamamlar tamamlamaz filmimiz devam edecek. Evet. Bu filmimizin eksi başrol oyuncusu. Evet efendim. Kaçış filminin bir başrol oyuncusu yok. Tabi bir film başrol oyuncusuz olur mu hiç? O yüzden... ...onanılmamız lazım dedik tabi ki. Taburalara kadar geldik. Krallıktan veya padişahlıktan veya ne bileyim nelerden... ...daha kıymetli bir makam. Kaçış filminin başrol oyunculuğu. O yüzden böyle bir şey düşündük. Ve şimdi bu tahta oturmak isteyen... haberinizde de yazdığı gibi başlıyoruz. olmak isteyen var mı aramızda? İkimizden biri mi olacak? Tabii canım tabii söylüyorum. İçinizden biz. Yani Anlamadım yakaladım. Siz, siz mi seçeceksiniz biz kaldıram kadınlar kim var mı kim? var adam mı başlar olsun. Aa vallahi çok var abi. Öyle mi? Abi ben en öndeyim bak. Ben buradayım buradayım. Kameramanın yanındayım. İyi ya lan. Arabada Karanlıkta el sallıyorum, göz tamam kuruyor gibi oluyor ama geliyor, geleyim mi? Tamam, gelin. Geldim bile. Gelin. Geldim ağabey. Selam olayım. Buyurun. Anam. Buyuruyor musun ya? Herhalde ya. Yani. Burada yasam olmaz mı? Olmaz, orada olmaz. Buyurun. Eyvah, araya gittik. Heyecanlamaya gelin, kalıyorlar orada dikkat. Oradan burası çok net görünüyor Buradan orası görünmüyor abi ya Işıklar gözümüze vurduğu için göremiyoruz tabi Hoş geldiniz Hoş bulduk abi hı hı. Evet perdemiz çekiliyor Filmimiz başlayacak nasıl başarabilecek miyiz Ay, bir, bir de bir de heyecanlandım öyle de Yaparım abi ben ortaokulda lisede çok tiyatro çalıştım Siz yeter ki paradan haber verin evet. Para değil ama daha kıymetli şeyler var Oo. O zaman daha güzel yaparım Pekala. O zaman buyurun. Evet efendim. Yakışacak mısınız bakalım? Evet. Kaçış birinin baş Da oturdunuz. Geciktirmeyelim. filmimiz başlasın. Aa, bir dakika bir dakika abi. Nereye gidiyor? E, film başlayacak. Olur mu canım film başlayacak. Ne böyle benim oradan böyle koştura koştura getirdim çağırdın, koyup gidiyorsun. Ne, ne diyeceğim, ne konuşacağım? Böyle bakışıp duracağız mı milletine Bak abi senaryo metni falan vermeyecek mi? Hı? Sana senaryo metni verildi. Verildi mi? Evet. Ne zaman? Epey oluyor. E ben almadım. Hı -hı. hatırlamıyorsunuz demek ki pekala ama önemli değil size senaryo metnini okuyacaklar nasıl yani söyleyecekler size yani ha, ha anladım sufle yapacaklar sufle ne, nedir o ha bilmiyor musun abicim ya tiyatrolarda olur ya ferdin sağından ya da solundan böyle ya da bir önünden veya arkasından unuttuğunuz zaman fısır fısır fısır hatırlatırlar ya onu hatırlatanğa da suflör diller Hmm. Ölmek gibi olmasın iyi bilirim Öyle mi Evet belki öyle bir şey ama Önden yandan arkadan değil Nereden ya İçinizden söyleyecekler Hı? <gülüyor> Nasıl yani içimden Yani sizin içinize DNA'lar yerleştirilmiş DNA'lar ne, ne DNA'lar Onlar ne abi Neyse milyarlarca var Onlarda milyarlarca harfler var Anam. Şimdi neyse ilahi senaryo onlar Sana oradan içinden okuyacaklar Söyleyecekler yani İyi tamam abi söylesinler de Ha içimden ha fark etmez Tamam pekala Yani senaryoyu şöyle yapacaksın Veya veya işte şurada bak Hata yapıyorsun aman düzelt gibi Böyle söyleyip duracaklar Tamam, ya. tamam değil mi Tamam. Yalnız birileri var Sakın bu senaryoyu oynama Sakın yapma vazgeçmişten şale yap plan diye Engel olmaya çalışacaklar Kötü adamlar Kötü adamlar <gülüyor> Onlara bir uçarım Geldikleri yere kadar kanatsız giderler abicim Hiç merak etme sen öyle bu senaryoyu mi? oynamama Hiç kimse engel olamaz hiç Tamam merak etme. o zaman hemen başlasın filan Al al al bir dakika abi nereye gidiyorsun Olur mu öyle şey hemen gidiyorsun sen de ya Allah Allah Dur hele Benim bildiğim böyle filmlerde Böyle tahtın mahtın olduğu filmlerde Ne bileyim bir iki tane adam olur Hani şöyle yelpaze sallayanlar Ne bileyim üzüm üzüm getirenler olur Böyle sağımda solumda böyle, böyle duranlar olur Hiç olmazsa bir tane vezir verin de İki laflayalım ondan Vezir verildi O mı verildi hmm. o, o ne zaman verildi Epey oluyor Ondan da haberim yok desem kızman değil mi hmm. Peki nerede Hani ya, abicim ya Burada ana Aklın... Ha, ha. Muhteşem bir vezirdir aklın. Bugüne kadar hiç... O veziri taşımaktan yoruldun mu? Yok. Peki bugüne kadar... Akıl vezirin senden herhangi bir maaş... Ücret talep etti mi? Yok canım Allah için yani. Şimdi işte desem yalan olur. Ağzı var dili yok. Değil Sırtına mi? vur lokmasını al. Değil i̇şte, mi yani? Yani. Akıl o kadar muhteşem bir vezir. Başka ne yapacaksın? Yani anlaşırsın anlaşamazsın. Yani, yani, yani. Şimdi... peygamberler tam kullanmışlar bu aklı ha. peygamberlerin dışındaki insanlardan en çok kullanabilen ancak yüzde 10'lu kullanabilmiş en zeki insan Allah Allah o zaman ben o yüzde 10'un içindeyim inşallah <gülüyor> tamam gayet güzel sen bir sürü işte defineler falanlar peş mekanlar istiyorsun ha. sen boşver onları sana o kadar bu senaryo için teçhizatlar verildi ki Onlardan mı verildi? Evet. Nerede abi hani ya? Ha bu benim oğlum. Senin mi? E benim tabii. Nereden aldın? Tahta kaleden mi? <gülüyor> İlay abicim ya. Tata kardeş satılır mı bu? Hiç, yani akıl var mantık var. Düşünebiliyor musun? Adam eli almış kolu sallıyor. Hadi az kullanılmış kelle bir insan kolu, az kullanılmış kelle bir insan kolu. Mümkün mü abicim ya? Doğuştan verildi bu bana, doğuştan. Aha. doğuştan O ilahi senaryo da senin içine doğuştan kondu. Değil mi? Ya. Ha, ya. İşte senin başrol oyunculuğu yapacağın bilindiği için bu teçhizatların her biri sana o ilahi senaryo için verildi. Ha. Ya. Vay be. Bu el biliyor musun bu el? Senin doğduğunda şimdi demiyorum. Doğduğunda gücü bir buçuk tondu bu sahilinin. sol elinin gücü bir ton abi niye bunu daha önce söylemedin ya tabi senin Allah güç Allah anlayışın Allah. evet güç anlayışın tabi tutar yazar kavrar dokunur hisseder bir eğitimin başını okşar neler yapar neler parmaklarındaki bu bu onlar olmasa elli gramı bile kaldıramazsın Allah Allah Vay be Elini şöyle yapar mısın? Yapayım abi Gitti Amanın ne gitti nereye gitti? <gülüyor> İnsanlar ömürleri boyunca ortalama bu hareketi 25 milyon kere yaparlar Ne ne ne 25 milyon kere mi? Evet Abi bu eskimiyor mu ya? Ah yaratana kurban alırım Biliyor musun delin var e, Var abi Bir teczizat o Ben o tezgahın sadece bir özelliği ...var değil mi? Dilin? Var abicim abi burada. <gülüyor> Tamam. Burada. <gülüyor> tamam. O muhteşem bir laboratuvardır. Nasıl yani? Bayağı küçük ama bu salon kadar laboratuvar kursalar bu dil kadar görev yapamaz. Allah Allah. Muhteşem bir laboratuvar. Yar yüzünde 21 farklı gıda tespit edilmiş. Her bir gıdayı bu diline koyduğun zaman laboratuvar faaliyete geçiyor. Yani yarın gel, öğleden sonra gel, 3 gün sonra gel, tahriyat sonucunu al demiyor. Anında bu biber, bu domates, bu patlıcan, bu acı, bu tuzlu, bu tatlı, bu ekşi. Allah Allah, vay be. Burnun. Abi en son buradaydı. Ha duruyor. <gülüyor> tamam. Yeryüzünde 10 yakın koku tespit edilmiş. Senin burnun bu 10 bin kokuyu birbirinden ayrıştırabilecek özellikte. Benim burnum. Senin burnun. Allah Allah, vay cimci vay! Hmm. Çok şiddetli soğuk günlerinde havayı teneffüs ediyorsun... ama sen hastalanabilirsin... ...burnun teneffüs ettiğin havayı... ...senin vücuduna uygun bir şekle dönüştürüyor... Sıcaklığını ayarlıyor ve içeriye öyle götürüyor. Ay be termostatlı Air teşin görevi görüyor. Senin vücuduna 300 milyar hücre konmuş. Ne? 300 milyon mu? Milyon değil, 300 milyar. Abi nereme tıkmışlar o 300 milyar ah, milyarı? Ah, hücre sanatkara kurban olurum. O hücrelerden bir tanesi. Hepsi bir enerji üretiyor, hareketliler. Bir dakikada o bir hücrenin ürettiği enerji. Eğer elektrik enerjisine dönüştürebilseydi ki ilerleyen çağlarda belki olabilir yani gençlere duyurulur araştırsınlar eğer dönüştürülebilirse Türkiye'nin dört aylık elektriği çıkar. Bir hücre. Bir hücre. Bir dakikada. Bir dakikada. Vay anam babam vay be. <gülüyor> 300 milyar hücreyi bir düşünün. Ne enerji üretirdik be Kullanır kullanırdık kalanını satardık da Ekonomi düzlüğe çıkardı <gülüyor> Bir de sen defineler Bilmem neler filan filan istiyorsun Tabii canım yani. Muhteşem bir hazine Ben birkaç şey söyledim Sen diğerlerini gözün kulağın kalbin Ayakların artık o kadar Çok şey var ki akıl vezirin Bırak o halletsin bu işleri Olur halleder abi o Tamam mı halleder tamam. o Pekala O zaman senaryo tamam. tamam İçimden söyleyecekler değil mi? Söyleyecekler. Abi? Tamam, abiciğim. Hatta biliyor musun Muhteşem bir film seti kuruldu sizin için Kuşlar kanatlarını Sizin için çırpacaklar Kar taneleri lapa, lapa Bu film için yağacak Çiçekler ilkbaharda Bu film için açacaklar Ağaçlar sonbaharda Yapraklarını bu film için dökecekler ne, Çok para harcamışsınız abi ya Vay be Her şeyi bu muhteşem film için Tamam abicim Her şey sizin emrinizde İçimden söyleyecekler de abi. Söyleyecekler tamam, tamam pekala Yalnız bir şey var Hiç olmazsa En az somon balıkları kadar Başarmalısın görevini Onlar kim abi? Neyse eyvallah Peki abi Ya ne gülüyorsunuz elimi koyacak yer bulamadım <gülüyor> <gülüyor> Oradan gülmesi kolay Gel buraya otur da bak bakayım haline bir Bir dakika ya Sesildik Sesi duyamıyor. E hadi! Vallahi unuttular. Uyuyorlar, uyuyorlar. DNA'lar komple uyuyor. Püh! Edepsizler. O kadar da anlattı acaba. Ulan açık adam olun, adam adam. Bak ekmeğinize hak edin, ekmeğinize hak edin. Size söylüyorum, size. Böyle kaçmak, muşmak yok. Hiç bir kaymak koymak yok öyle. Değil ben kendi işimi kendimi hallederim. Sizin söylemenize ihtiyacım yok. Cık. Hacı abinin söylediği kadar rahat değil bu ya. Şöyle otursak. لا يا أبصقشت هلا شه، هو لي هو لي سلم هو لي والله يا أبصقشت لي لي لي لي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا Bir şey görmediniz tamam mı? Aramızda. Evet, ben bu tahtı beğenmedim. Bu tahtı alın bana daha iyisini. Şöyle ev ortamını getirin. Gel gel gel. Al bunu götür kardeşim. Pek hoş değil. Şşş. Şöyle evim gibi bir yer. Ya baba, ben yapmadım valla. O öyle geldi ya Allah Allah. Televizyon televizyon olsa daha iyi olur hani televizyonsuz hayat olur mu? Sabah kalktığınızda böyle günün güzel ne pembe dizilerle başlayacaksınız ha işte böyle. Efendim benden hiç televizyondan hiç haz etmem ama pembe dizilere bayılırım. Efendim Angut Yoy'la maceralarını seyrederek güne başlamak ayrı bir zevk veriyor bana. Ankutya oynan कैलाश'ta birleşip kuştoya şey yapıyorlar. Komplo düzenliyorlar. Bakalım şöyle rahat rahat bir pembe dizi seyredelim ama haberler. E, reklamlar. Reklamlar. Haberler harlıyor. Yine harlıyor. Yine <gülüyor> rahat spor. Bu da spor Ya yok mu böyle bir pembe dizi Gönül rahatlığıyla pembe dizi seyredemeyecek miyiz kardeşim ya Allah Allah Edeb bu Bu ne lan Aman kapattım kapattım Vallahi kapattım Şşt Zaten çıkmadı ki Yani O ses neydi ya Nereden geldi o ses Allah Allah Hadi, tek can arayalım da gelemeyeceğimizi söyleyelim. Ödüm korktu ya. Allah Allah. Nalan. Alo. Ramazan, neördünüz? He kuzum. Ne? Çektiğiniz güzel. O bankadan çektiğiniz parayı kasaya koyun. Kimseye bir şey söylemeyin. Tamam mı? Paramız maramız yok ona göre. Aferin benim aslanım. Sen bu işi belliyeceksin. kim? Kamil Bey mi? Niye aramış? Bana selamı var. Ye güzel. Aleyküm selam. Ne? Para istiyor. Yarım az önce ne dedim ben sana? Kimseye bir şey demeyeceksiniz. Kamil Bey de dahil olmak üzere. Lan bırak benim dostluğumu mosluğumu. Para dedin mi dostluk mosluk biter. Yok para yok. Gözüm para yok. Tamam. O parayı kasaya koy. Yok de. Ramazan Yavrum evladım hala bu işi belli edemedin. Bak ticarette böyle minik yalanlar olur. Yalan söylemiş olmazsın Tehir ediyorsun evladım tehir. Yalanla alakası yok bunun ya ne yalanı ya olur mu ya Allah Allah sen yok olduğunu söyle. Tamam mi? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah geldi o ses Allah Allah Allah Allah Allah Ya böyle, gülülülülül girmesin gözünüzü seveyim ya. Ödüm çıklıyor ya. Allah Allah. Korkudan shitrese girdim, karnım acıktı. Mutfakta birisi var mı ki? Alo! Alo dedim, alo. Benim bir ismim var. Haman Ben de sana turfanda turşu diyecektim. Ben de biliyorum senin bir ismin var adamın asabını bozma. Sana alo dedim mi adam gibi efeddin de. Bak halde. Ula kadın. Beni delilendirme. Heyheylerimi üstüme çıkartma. Cinlerime beynimde horon teftirme. Adamın asabını bozma sesini benden yükseğe çıkartma sesini yükseltme kadın Bu evde benim borum hatta benim borazarım hatta benim orkestram çalar Anladın mı sesini yükseltme Yükseltirsem ne olur Da da din da da din Yükseltirsem ne olur Allah seçteki ahenge bakın beni suça teşvik ediyor Koçunu seveyim bir diya söyle de suçun sabit olsun. Yükseltirsem ne olur? Amanın kurban olduğumu yarabbim. Sese bak sese. Bir kere daha söyle. Sabit ve ikrar olsun. Yükseltirsem ne olur? Allah! Geliyorum ulan. Yükseltirsem ne olur şimdi görün ulan. Ulan adamın asabını. Yapma lan. Adamın asabını bozma lan. Adamı ben sana kaç defa dedim lan. Gel lan. lan. Edepsiz. Yükseltirsem ne olurmuş. Oh. Oh. Rahatladım yahu. Relax. Bir buçuk ton, bir ton. Beş yüz kilo, yedi yüz elli kilo. Bayağı iyi. Amanın o ne, yine o ses. Yahu asla ona edem yahu ya, Allah Allah. Sesini benden yükseğe çıkartmasın ya. Yani, geçim dünyası dediysek bu kadar da kılıbız demedik canım. Allah Allah. Haja abi, buyurun, hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Fıstık gibi, mükemmel. Bana verilmiş teçhizatları deniyordum. Felaket işe yarıyor. Sen alıyor güzel gidiyor. Oh yani. harbiye, harbiye. Öyle mi? Hiç açsam yok. Epeydir görüşemiyoruz da, merak ettim. Filme kısa bir ara verelimiz. Yolur abi, nasıl isterseniz. Yönetmen sizsiniz. <gülüyor> Peki bir iki hatırlatma var onları unutmuşum da onları söyleyeyim dedim. Olur. Tamam değil mi? Tamam abiciğim. Yani senaryo daha güzel olsun diye belki bir işe yarar. Hani biz Hı. öbür tarafta sırattan geçeceğiz ya. Geçeceğiz abi. Hani e, oradan sırattan geçerken dünyadaki başrol oyuncuları eğer ilahi senaryoya... Uygun hareket edememişlerse hı hı. Tesisatlarını senaryoya uygun Kullanmamışlarsa Sırattan geçerken Cumhurla Benim için geçerli değil abicim o Ben sırattan böyle Vın diye geçeceğim Sağında ve solunda bulunan seyircilerde bir baş hareketi Ben Beni göremeyecekler bile Laf da sırat köprüsünün üstünde Tek rahibim F16 <gülüyor> Demek ki senaryoyu gayet güzel oynuyoruz Abiciğim ayıpsın kaçar mı harfi yiyen harfi yiyen Çok güzel bir şey daha söyleyeyim Tabi Yani öbür taraf var ya hani öbür taraf Kine öbür tarafı Öbür tarafta bu dünyada başrol oyuncularının çevirmiş olduğu filmler gösterime sunulacak He Evet yani Yani çekilen filmler vizyona girecek amanın yani her bir şey mi her bir şey amanın araya gittik vallahi araya gittik yani kare kare mi kare kare her şey anam yeng yeng yeng yeng yeng yeng gittim yeng kim ık mım mım mam ıhta ben niye üzülüyorum korkuyorum ki Öteki tarafa daha çok var. Kim öyle kim kaladı değil mi? Ne <gülüyor> zaman öleceğimiz belli değil. değil <gülüyor> gösterirsin abicim. Gösterirsin. Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Senaryoyu uyguladık aynen Aynen aynen. Muhteşem ah, bir film olarak. Yüzümüz yani. açık elhamdülillah. Muhteşem bir film sergiledik. Az önce bütün halk seyretti. Böyle. Değil mi ya? Hani hiç Gösterirsin kendim. yani. Gö gösterirsin abi. Gösterirsin. Ya anam. şimdi mi? Ha aman deng ben reklamlar. Yine reklamlar. Abi kapattır. Recil olduk. Sus sen. Sen sus. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Abi gözünü seveyim vallahi recil olduk yapmış. Abi kapatsın. Kocaları geziyor bu. Siritmeyin. Ah amanım. Lan amanım. Kapattım çocuğu ya. Kapattım ya. Kapattım ya. Baba kapattı abi ya. Bu kapattı abi rezil olduk. Şöyle gelin abi rezil olduk ya Allah Allah. Bu kadar adamı ben görevlendirdin abici böyle olduğunu söylemedin bana. Ama her film seyir seyir içindir. Ya olur mu abi her film seyir için değil. Önce bir şeylerden geçer. Montajdır, dublaştır, bir şeyler olur. Bu ilahi senaryo montaj dublaj yok. Bana böyle olduğunu söylemediniz abicim. Söyleseydiniz ben çıkmazdım. Oradan barınak kaldıranlardan birini çağırın. Ben oynamıyorum. Tamam onları çağıralım. Bir ben... dakika. Bir dakika. Orada er kaldıranlar vardı. Onlardan birini çağırın. Tamam gelsinler. Ben oynamıyorum. Ben gidiyorum Oynamıyorsun. abi. Oynamıyorsun. Bir dakika ama nereye gidiyorsun? E, gidiyorum abi. Oynamayacağım ya, hemen... ya. Tamam oynamazsan oynama. Ama öyle hemen oynamıyorum diye gidilir mi? Sana bu ilahi senaryo için teçhizatlar verildi. Onları geri ver. Abi olursa. ne teçhizatı verdiniz? Gözünüzü. Gözü... Ömer <gülüyor> kolum. Ömer Bu ilahi senaryo için verilmedi mi sana bu dostum? Onları geri ver, ondan sonra git. Verip onu verip Allah olur mu ya? Ağır ağır, ağır, bu lan, ilahi kolum, senaryo için gözler verildi, onları da geri ver. Kalbini ver. Verip ver. ver, Aklını abi, ver. Vermem, Hepsi ilahi senaryo için verildi. Nereye kaçıyorsun? Niye kaçıyor? Bu? İlahi senaryo için verilmiş ayakları kullanıyor bir de. Hı. Nereye kaçıyoruz? Her yer onun, her şey onun. Hesapları kullanman için verildi sana, senaryoda kullanman için. Başka bir yerde değil. Hava ve heveslerin için değil. Ha. Nereye gidiyor bu? Maltepe'ye doğru mu çıktı? Nereye? Ha. çarşı gibi bir yere geldi. Neresi burası? Ha bir bana. Ah. Ha. Ha, Ağlara uzatıyor. Ha. Hey, dur. Hey, dur. hey dur. Madem oynamayacaksın, dur. ilahi senaryo için yaratılmış meyveleri yeme. yeme. Onlar onlar ilahi senaryoda oyuncular içindir. Yeme onları öyleyse. Madem oynamıyorsun, o zaman onlardan da vazgeç. dur! Hey dur! O suyu Allah yarattı. Bu ilahi senaryo için. Madem oynamıyorsun, o suyu da içme! Nereye kaçıyorsun ha? Nereye kaçıyorsun ha? Nereye kaçabileceksin ha? Nereye kaçıyorsun? Hey dur! Madem oynamıyorsun, o havayı teneffüs etme! Çekme içine! Hayır! Her şey bu ilahi senaryo için yaratıldı Bak çiçekler dolaştın her yer her şey Madem oynamayacaksın onları kullanma Bu muhteşem film sesini kullanma öyleyse Hiçbir şey yok. Havayı çekme Havayı tenibüs Suyunu içme Meyvelerini yeme Nereye kaçıyorsun Nereye Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Eyin el sefer diyor. Kaçış nereye? Eyin el sefer. Kaçış nereye? Eyin el sefer. Hey dostum kaçma. Bu filmin baş oyuncusu somon balıkları değil sensin. Gel kaçma. Bu filmi sen oyna. Gel kaçma. Bu filmin baş oyuncusu sen oğlum. Gel somon balıkları değil sen. Çare mi arıyor ha? Çare mi? Çare mi? Nerelere çıkıyorsun? Dağlara mı? Dağlar da Allah'ındır. Nereye kaçabileceksin. Eynel meper. Eynel meper. Eynel meper. Eynel meper. Çare arıyor musun ha? Çare. Nerelere çıkarsan çık. Her yer onun. Her şey onun. Yıldızlara çıksan... Yıldızlar dahi onun. Ey nel Kaçış Kaçış Ey insanlar. Nereye kaçıyorsunuz? Nereye? Söyleyin. Söyleyin ey insanlar. Nereye kaçıyorsunuz? Kaçış nereye? Onsuz bir hayat var mı? Onsuz bir yer var mı? Nereye kaçıyorsunuz? Ey insanlar söyleyin Hadi söyleyin Ey dünya insanları Ey dünya insanları Nereye kaçıyorsunuz Japonya'dan Amerika'ya Sivirya'dan Afrika ormanlarına kadar Ey dünya insanları Nereye kaçıyorsunuz Nereye Onsuz bir hayat kuramazsınız Onsuz bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz nereye kaçıyorsunuz. Onsuz bir hayat yok. Onun zatı hayattır. Onsuz hiçbir şey olmaz. Onsuz bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz yıllardan beri. Hey dünya ülkeleri. Her yan savaş, her yan kavga, her yan acı ve ızdırap doldu. Söyleyin ey insanlar. Eye kaçıyorsunuz. Eye. Onunladır her şey. Tüm güzellikler, iyilikler ve mutluluklar nereye kaçıyorsunuz ey insan <Gülüyor> Geçen ay bu programın Avrupa'da icra edilebilmesi için Almanya'ya gittim. Merak ettim. Acaba dünya insanları ne yapıyor diye merak ettim. Uzakta o iyisini sormayın zaten. Öylesine kaçıyorlar ki. Konya'mıza gelen bir yaşlı Japon'la konuştum. Bizim oralarda artık kimse Allah'tan konuşmuyor diyordu. Eskiler, çok eskiler bahsederlermiş bir şeyden. Yaşı yetmişin üzerindeydi ama... ...kırıntılar vardı sadece. Bir şeylerden söz ediyorlardı. Ben de hatırlamıyorum diyor. Almanyalı. Onları merak ettim bu sefer. sokaklarına baktım bir şey göremedim çarşıları, pazarları sanki onsuz bir hayat kurulmuştu oysa Mesih İsa diyorlardı oysa Aziz Meryem diyorlardı oysa Josef diyerek Yusuf'tan Jakob diyerek Yakup'tan David diyerek Davud Aleyhisselam'dan söz ediyorlardı Allah ile olan bağlarını merak ettim bir pazar günü Onların ibadet gününde Almanların meşhur dom kiliselerinden birine gittim. Bir pazar günüydü. Artık nasıl ibadet ediyorlar diye onlara bakacaktım. Bütün herkes oraya akın akın gidiyor diye düşündüm. Sonra bir baktım ki içine girdiğimde kilisenin 3-5 ihtiyar ve sadece 5-10 meraklı göz müze seyreder gibi seyrediyorlar. Sonra sokaklarına baktım ki onsuz bir hayat kurmaya çalışmışlar. Sonra bir Türk gencine sordum. Alman lisesinde okuyan bir Türk gencine. Arkadaşların Alman gençleri ne diyorlar? Allah ile ilgili ne konuşuyorlar? İnanmıyorlar ki dedi. Peki peki bu kainatı sormuyor musunuz onlara? savun balıkları kendiliğinden olmuş o güzelim güvercinlerin o tüyleri kanatları böyle kendiliğinden sıralanmış. o her bir çiçeğin ayrı kokusu kendiliğinden gelmiş o desenler o balıklardaki muhteşem dizayn ha, üzüldüm ki sormayın onlar da Allah'ın kullarıydı insancıklarıydı eşefi attılar. üzüldüm hele hele gençlere çok üzüldüm kim bilir orada doğan çocuklara artık Allah'tan söz etmiyorlardı on günden fazla kalacaktım ama hemen uçak biletini önceye alırttım ezanların olmadığı bu ülkede bunaldım ve beşinci gün cennet vatan ülkeme döndüm İstanbul'a Resulullah'ın ümmetinin yaşadığı İstanbul'a, Anadolu'ya, cennet vatan ülkeme döndüm. Ha, ha burada hezanlar vardı. Burada Resulullah'ın aşıkları vardı. Ha huzur doldu içime inince. Ha. Ama sonra birdenbire yüreğim burkuldu. Acı gerçek beni yangınlara düşürdü. İstanbul'un koca koca camilerinde üç beş ihtiyar sabah namazları. çarşılar dolu, pazarlar dolu, marketler dolu ama camileri boş İstanbul. Ağlasın mimar Sinanlar. Ağlasın. Yöterenler camileri gölgede bırakacak, bırakacak şekilde. Hı. Övünç olmuş hatta. Mimar Sinan Süleymaniye'nin mimarı, Mimar Sinan. O bilgisiyle 200 katlı gökdelen yapabilirdi. Yapmadılar. Edeb ettiler. Camilerin kubbelerini geçmedi evleri, iş yerleri. O zamanlar bütün bir dünya Allah ile beraber olarak yaşayan bu topluma acaba nasıl mutlu insanlar, nasıl mutluluğu yaşıyorlar diye merakla gelirlerdi bu ülkeye. Mutlu yuvalara misafir olmak isterlerdi Onlar mutluluğu nasıl yakalamışlar diye görmeye gelirlerdi Söyleyin şimdi Ne oldu bize Gidecek bir yer kaldı mı yeryüzünde Söyleyin gidelimle mutlu insanlar bulalım Nasıl güzel hayat yaşıyorlar diye bakabileceğimiz Yerler kaldı mı Almanya'yı merak ediyorsunuz Suratlar asık İhtiyarların etrafında bir tane akrabası ve kişisi yok. Tek başına parklarda boşluğa bakan mutsuz insanlar. Neresi kaldı? Bir burasıydı. Buraya da biz bir yazık ettik ki. Honsuz bir hayat yok. Onsuz her şeyin, her şeyin tadı tuzu yok. Hiçbir şeyin, hiç bir şeyin tadı tuzu yok. Onsuz. ne oldu şimdi bize birbirine güven duymayan insanlar kardeşlikler bozulmuş hatta birbirine güvenmeyen eşler ve perişan iş yerleri hani ne oldu bereketimize bizim hani ne oldu bize ne oldu o mutlu yuvalarımıza girdiğiniz andan cennet köşesi yuvalarımıza ne oldu İşi ne maaşına kadar makamı ne makamı ne oğlumuzun maaşına kadar Kızımızın çeyizine kadar, epey çeyiz hazırladı mı? Onsuz kurulan yuvalarda acılar ve ızdıraplar şimdi. Söyleyin bana ne oldu bize? Sadece sabah namazlarında üç beş ihtiyar mıydı? Şşş. yavaş, yavaş. Gözlerim yaşardı karnım ağrıdı Tüm. Selamünaleyküm Aleykümselam Abi kusura bakmayın ya Ne oldu kardeşler Cennetten filan bir müjdeli haber mi geldi Gülmek için cennetten haber almamız mı lazım abi Bilmem ki herhalde öyle Bir mümin için herhalde öyle Cennetten bir haber gelmediyse Bu kadar sevinç Bu kadar kahkaha nedir Ama kusura bakmayın Ben herkesi kendim gibi sanıyorum. Ben Rabbime laik ile kulluk yapamadım. Ben Rabbime laik ile kulluk yapamadım da o yüzden acılıyım ben. O yüzden ızraklıyım. <gülüyor> yapamadım ona bir şeyler. Herkesi kendim gibi sanıyorum. Demek ki siz belki de Rabbinize laik ile kulluk yapıyorsunuz da o yüzden bu neşeniz kahkahalar ha. Yani canım elimizden geldiğinde yapıyoruz ya Allah Allah. Niye yapmayalım? Niye ee... yapmayalım? Böyle namazlarını hiç kaçırmayız mesela Cuma'yı Cuma Cuma da, Cuma da, Cuma da kılarız Dek geldiğimizde cenaze namazı falan da kılarız <gülüyor> Vakit namazlarımız işte tek tük. Yani bazen kaçıyor <gülüyor> Kırık dökük de olsa kılıyoruz Lan, Gülüp durma adamı derinlendirme ya sus Kırık ya. dökük namazlar Öyle mi? Yine de kahkahaları Duymadınız mı siz hiç? Bir vakit namaz kaçarsa Karşılığı 70 yıl ateş diyorlar. Doymadınız Nasıl bu kadar gülebiliyorsunuz? Nasıl bu kadar neşeli olabiliyorsunuz ha? Ya abicim <gülüyor> üzülmeyin abicim ya. Niye üzülüyorsunuz? Cenab-ı Hakk'ın merhameti büyüktür. Allah'ım affeder ya. Affeder. Allah'ım affeder. her merhametlisidir o. Evet. Ne kadar güzel Allah'tır o. Ama Allah her şeyi bir sebebe bağlamış. Hol deyince olduran Allah Dilese bulutsuz yağmurlar yağdırırdı Ama illaki bulutlar geliyor Ve yağmurlar sonra iniyor rahmet Söyleyin Kulluk yapılmadan Rahmet nasıl ümit edilebilir <gülüyor> <gülüyor> Abicim yani siz bu yüzüze yüze bak bak bakmayın Gülüp duruyor bu da Yani Cenab-ı Hakk'ın merhameti bol dedim Bir de hadis-i şerif var ee, Siz daha iyi bilirsiniz gerçi de Ee, peygamberimiz gönlünde hardal tanesi kadar iman olan cennete girecektir diyor öyle mi peki hardal tanesi kadar iman ölmeden önce bizde kalabilecek mi kalırsa cennete gireriz büyükmüş de. ama o hardal tanesi kadar iman bizde kalabilecek mi ha? niye kalmasın ya Allah Allah yani Doğduarken verilmiş o iman bize elhamdülillah ölünceye kadar bizden gidecek inşallah yani niye kalmasın abi? O kadar ya? eminsiniz ha? <gülüyor> o kadar eminsiniz. O yüzden bu neşeli kahkallara kalabilir mi dersiniz ha? Gerçekten kalabilir mi böyle? Getirin farusları. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah Müslümanız çok şükür Rabbimize Rabbimizin bize en büyük nimeti bize itikadımızı anlatan büyük imam İmam Maturudi Hazretleri diyor ki iman bir mum ışığıdır amellerse o mum ışığını koruyan fanustur eğer o fanus olmazsa dünyada esecek rüzgarlara karşı açıktaki bir mum ışığı sönebilir Söyleyin bana 2000'li yıllarda yaşayan insanlar, söyleyin Allah'tan kaçışın adına milenim mi diyorlar, söyleyin her yanda küfür rüzgarları eserken, evlerimizin içine kadar küfür rüzgarları girmişken ekranlarla, söyleyin, söyleyin şeytanı lanenin rüzgarları her yanda eserken, söyleyin, söyleyin. Ya bizim Nefsimiz Heva Ve Heveslerimiz Söyleyin, söyleyin. Bir Mumuş'u Bu mu, Müthiş Esen Rüzgarların Karşısında Bu Kahır Fırtınaların Karşısında Dayanabilir mi Dayanabilir mi Dayanabilir mi İşte Bir Mumuş'u Panusu Yok Yani Ameller Yok Bir Mumuş'u desem söner. Ama arkadaşlarım daha şiddetli bir şey getirdiler benim nefesimden. Onu vursam söner mi? Rabbim bizi amelsiz bırakma. Rabbim bizi amelsiz bırakma. Allah'ım bizi amelsiz bırakma. Rabbim bizi namazsız, niyazsız bırakma. Çok şükür, çok şükür kırık dökükte olsa amellerim var. Çok şükür kırık dökükte olsa amellerimiz var değil mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Kırık dökükte olsa amellerim var. Kırık dökükte olsa fanusum var kırılmış sağa sola ama olsun Bir çok yere duruyor kırık dökük de olsa bir fanusum var niye kırıldı bilmem ama olsun yine de bir fanusum var işte benim gibi kırık dökük amelleri olanlar var mı? var mı? kırık döşük ama ne yapayım yine de bir fal muslu çoğu yeri kapalı işte rüzgarlar giremez değil mi buradan hiç olmazsa bir hardal tanesi kadar ışığım kalır değil mi hiç olmazsa kalır değil mi hadi söyleyin şu rüzgarın şu pervaneyi çevireyim mi ha Çevireyim mi buraya doğru? Benim gibi kırık dökük amelleri olanlar söyleyin ne olur? Hadi bana biraz cesaret verin ha? Hadi, hadi bana biraz cesaret verin. Hadi ne olur? Hadi ne olur? Niye susuyorsunuz? Kırmasaydın mı diyorsunuz Ne bileyim işte. Hadi korkma deyin. Hiç olmazsa ardalda tanesi kadar kalır deyin ne olur? Çevireyim mi? Çevireyim mi? Kalır değil mi? Çevireyim. Evet, çevireyim. Evet, evet. Şey, i̇şte, çevirdim işte. Bak, bak işte yanıyor, yanıyor bak. Yanıyor iman yanıyor işte. lan bu son müzik sön diremeyecek o rüzgarlar değil mi sön diremeyecek bak hardal tanesi hayır hayır hayır hayır hayır Fanus'umun kırık yerlerinden giriverirse Hem anışım söyleverirse ne yaparım ben Ne yaparım ben Ne yaparım ben Yarın sırattan geçerken Gel bakalım gel Hani nerede senin ışığın derlerse... Gel şu ateşe gir de sana bir ışık verelim derlerse... Ne yaparım Allah'ım? Neredesiniz amellerim? Neredesiniz amellerim? Neredesiniz? Neredesiniz? Niye kırıldı benim fanusum Niye haberim olmadı benim Nerede benim sabahlamazdırım Ey uykular Ben uyurken Fanusumu kim kırdı Ah sabahlamazdırım Ah Asıl Allah, yani Nebi Allah Ben seni çocukluğumdan beri tanıyorum Ama Ama sana Saçım sakalım ağırdıktan sonra aşık oldum Bu dünyada seni göremedim Yarın cennetin kapısına gelsem Işığın yok diye beni çevirirlerse ne yaparım Hadi git ışığın yok senin derlerse ne yaparım Burada sensiz orada sensiz ne yaparım ben Niye tutmadım senin sözlerini ben Niye tutmadım Bu kadar zor muydu? Bu kadar zor muydu? Bu kadar zor muydu? Aa. Söyleyin bana. Söyleyin bana. Söyleyin. Bu kadar zor muydu? اینقدر زور می‌شد. فقط Allahin فرض ایبادت‌هایی، نماز، اروچ، زنگین سن، هارز، اکادی. اینقدر زور می‌شد. یک روز یک نماز، یک روز یک ne oldu sanki یک نماز، یک uyu یک نماز، یک روز یک نماز، یک روز یک نماز، یک fakirler zaten hep oruçta değiller yedim yedimden oldu sanki çekler senetler çekler senetler mallar gelsin mallar gelsin mallar gitsin mallar gelsin mallar gitsin namaz geçecek ya Sonra yaparsın sevgisalisini ya. Sonra yaparsın ya. Namaz gidecek ya. Ama kalırsa yarın olur mu canım? Olur mu? Bitmeli bu işler bitmeli. Namaz geçecek ya. Komşular misafirliğe gelecekler. Pastalar hazırlanması lazım. İşte bir şeyler olması lazım. Hadi çabuk hazırlayalım çeşit çeşit pastaları. Nasıl pişerdi, şöyle şardı böyle pişerdi. <gülüyor> Ocağa yemek koydum yanmasın, ateşte yemek var yanmasın, namaz geçecek ya, ocakta ateşte yemek yanmasın, namaz geçecek ya, ateşte yemek yanmasın, namaz geçecek ya, ateşte yemek yanmasın, yanarsa yansın ya, sen yemeceksin yoksa... kırdım ben fanusumu söyle nasıl kırdım bunca bizi nimetleriyle donatan Allah'a günde sadece beş kerecik teşekkür etmek çok mu çok mu hayatını yaşa her şeyi yap günde beş vakitcik çok muydu ah aramlar. Allah'ın farzlarını yapacaksın bir de 3-5 tane 5-10 tane yaklaşma diye haramı var binlerce on binlerce mübah kıldığı şeyler ye iç gez bak ama ama ama şuna yaklaşma şundan çekin şunu yapma dediği kaç tane ya kaç tane nasıl oldu da bu kadar az şey için fanus kırdık ha nasıl oldu bize? Hiç olmazsa bir teşekkür. Biri size bir 10 milyar lira verse sabah akşam sabah akşam ona teşekkür eder dururuz. Hayatı veren o, her şeyi veren o, nimetleriyle donatan o. Çok muydan? 3 5 5 10 tane yasak. Bakma yaklaşma dedi Ah gözlerim ah Sokaklarda haramlar Evlerde ekranlar Ah gözlerim ah Nasıl kırdım panosumu ben